Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalacak yerdir. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise, Gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Ayet-i Kerime'nin gerek Mekke müşrikleri, gerekse Medine'deki Yahudiler hakkında indiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Müşriklerle ilgili rivayetlerden birine göre, bu ayet inince Hazreti Peygamber Bedir Savaşı günü müşriklere mağlup olacaklarını ve ahirette cehenneme sevk edileceklerini bildirmiştir. Diğer bir rivayete göre, Bedir Savaşı'nı takiben Ebu Süfyan'ın bir topluluk oluşturması üzerine bu ayet indirilmiştir. Mütakip ayette tasvir edilen olayı, Bedir Savaşı'nı bizzat müşahede edenlerin Mekke müşrikleri olduğu ve ''Onları görüyordunuz'' şeklindeki kıraat dikkate alınınca, burada kendilerine hitap edilen kâfirlerin de onlar olduğu anlaşılmaktadır. Ayetin Medine'deki Yahudiler hakkında inmiş olduğunu gösteren rivayetlerden birine göre, Bedir Savaşı'ndan sonra Beni Kaynuka Yahudileri ayetlerini bozup ileri geri konuşmaya ve kıskançlıklarını dışa vurmaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber onları toplayıp Kureyş'in başına gelenlerin kendilerinin başına gelmeden Müslüman olmalarını önerdi. Onlar, ''Ey Muhammed!'' ''Savaş bilmeyen bir grup Kureyşli'yi öldürmüş olman seni aldatmasın, bizimle karşı karşıya gelirsen savaşmanın nasıl olduğunu görürsün'' şeklinde karşılık verdiler. Bunun üzerine bu ayet indi. Bu konudaki diğer bir rivayete göre Bedir Savaşı'nda Müslümanların muzaffer olduğunu gören Yahudiler, bu Hz. Musa'nın Tevrat'ta bize haber verdiği ümmi peygamberin ta kendisi dediler. Bazıları ise bu konuda aceleci davranılmamasını önerdi. Uhud'daki başarısızlık üzerine de demek ki bu o değilmiş deyip Müslüman olmaya yanaşmadılar. Kab bin Eşref kumandasında 60 süvari Hz. Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmak üzere Mekke'ye hareket etti. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti indirdi. Öte yandan ayetin kim oldukları bildirilmeyen muayyen bir kafirler grubu hakkında indirildiği de rivayet edilmiştir. Bir görüşe göre de burada Hz. Muhammed'den çağdaşı olan bütün inkarcılara bu hakikati vurgulu biçimde duyurması istenmektedir. Yakında mağlup olacaksınız… İfadesi yakın gelecekte karşılaşılacak bir olayı haber vermekte ve Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliklerinden birini ortaya koymaktadır. Nitekim kısa bir süre sonra İslam mesajının yayılmasına karşı direnen inkarcılar kesin bir yenilgiye uğramışlar, bunlardan Mekke müşrikleri ancak Mekke'nin fethine kadar mukavemetlerini sürdürebilmişler, Medine'deki Yahudi kabileleri ise Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaları ihlal durumlarına göre değişik muamelelere tabi tutulmuşlar ve Resulullah'ın dünya hayatına veda etmesinden önce bu kabilelerin Medine ve çevresindeki etkili konumları son bulmuştur. Kur'an'da yer alan ve karşılaşılacak başka bir mağlubiyet haberi Bizanslılar hakkındadır. Ayette, dünya hayatında tevhid inancına karşı tavır göstermede birleşen inkarcıların, ahirette de cehenneme sürülme ve hep birlikte çok çetin azaplarla dolu bir ortamı paylaşma noktasında birleşecekleri bildirilmiş olmaktadır. Tefsir kaynaklarında bu ayette geçen, İki gruptan maksadın Bedir Savaşı'nda karşı karşıya gelen Müslümanlarla Mekke müşrikleri olduğu belirtilir. Hatta Razi müfessirlerin bu yorum üzerinde görüş birliği içinde olduklarını yazmaktadır. Bununla birlikte müfessirler karşı tarafı kendilerinin iki katı olarak görenlerin gerek Müslüman gerekse müşrik taraf olabileceği yönünde izahlar yapmışlardır. Yine iki kattan maksadın ne olduğu konusunda farklı açıklamalar yapılmıştır. Öte yandan ''Onları görüyorlardı'' anlamına gelen yeraunehüm cümlesinin ''Onları görüyordunuz'' demek olan ''Teravnehüm'' şeklindeki okunuşunu dikkate alan müfessirler, burada hitap edilenlerin müşrikler veya müşriklerle birlikte Yahudiler olabileceğini belirtmişlerdir. Bu husustaki bilgilerin ve tartışmaların Bedir Savaşı hakkında daha geniş tasvirler içeren Enfal suresindeki ayetlerle bağlantısı bulunduğundan, bu konunun Enfal suresinin ilgili ayetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Burada şu kadarını belirtmekte yarar görüyoruz. Müfessirler, bu ayette gören tarafın müşrikler, görülen tarafın müminler olduğu yani müşriklerin Müminleri olduklarının iki katı veya kendi sayılarının iki misli gördükleri yorumunu daha kuvvetli bulmakta ve Enfal suresinin 44. ayetindeki az gösterme ifadesini de savaşın aşamalarına göre açıklayıp iki ayet arasında çelişki bulunmadığına dikkat çekmektedirler. Buna karşılık ayette işaret edilen olayın, Bakara suresinde anlatılan Talut ve Calut olayı olduğu da ileri sürülmüştür. Fakat bu görüşün sahibi olan Süleyman Ateş, bu hususta yeterli ve ikna edici açıklama getirmemekte, kanaatini sırf görenleri, müminler ve görülenleri kafirler şeklinde anlayan bazı müfessirlerin bu yorumuna yönelttiği bir eleştiriye dayandırmaktadır. Bu tutumun ise kendisinin yeraunehüm cümlesi ve bunun teraunehüm şeklindeki okunuşu hakkında yaptığı açıklamalarla bağdaşmadığı görülmektedir. Ayet-i Kerime'de bu olayda insanlar için bir ayet, delil, mucize bulunduğu vurgulanmış ve sonunda bundan ibret alınması ve dersler çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Müfessirler bu ifadeyle dikkatlerin hangi hususlara çekilmek istendiği hakkında değişik izahlar yapmışlardır. Bu açıklamaların başlıcaları şunlardır. Maddi şartlar tamamen müşriklerin lehine olduğu halde Müslümanların galip gelmesi bir mucizedir ve imanın verdiği moral gücün her şeyin üstünde olduğunu göstermektedir. Gerçekten Bedir Savaşı'nda Müslümanların sayısı 300'ün biraz üzerinde olmasına karşılık müşriklerin sayısı 1000'e yakındı. İki ordunun sahip olduğu binek, zırh, silah ve benzeri imkanlar açısından da Müslümanlar aleyhine olmak üzere büyük fark vardı. Müslümanlar savaş kastıyla yola çıkmadıklarından harp için psikolojik olarak da hazır değillerdi. Müşrik ordusu ise savaşmak üzere toplanmıştı. Yine Müslümanlar iman ekseni etrafında buluşmuş olmakla birlikte gelenekleri ve toplumsal telakkileri bakımından farklılıklar taşıyan bu kompozisyon içinde ilk defa savaşa giriyorlardı. Müşriklerin ise insan unsuru bakımından bulundukları durumda edinilmiş savaş tecrübeleri vardı. Hazreti Peygamber'in Enfal suresinin 7. ayetiyle Allah'ın zafer vaat ettiğini hatırlatıp daha savaş başlamadan önce bu savaşta müşriklerden kimlerin öldürüleceğini haber vermiş olması ve bu haberlerin aynen gerçekleşmesi büyük bir mucizedir. Bu da Allah'ın ve Resulünün bildirdiklerinden asla kuşku duyulmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. İman ve küfür mücadelesinde sayısal değerlere aldanmamak gerekir. Nitekim bu ayette ve konuyla ilgili başka ayetlerde Allah dilediğinde karşı tarafı farklı algılamayı sağlama, meleklerle müminlere destek gönderme gibi yollarla kendisine bel bağlanan sayısal dengelerin alt üst edilebileceğine dikkat çekilmektedir. Allah'ın dilediğini yardımıyla desteklemesi daima maddi destek vermesi olarak anlaşılmamalıdır. Yeterli sayının ve silah gücünün teminiyle diğer maddi hazırlıklar sebeplere sarılma çerçevesinde kullar için bir görev olmakla beraber zafer ve başarının doğrudan doğruya bunlara bağlanmaması, yardımın Allah'tan geldiği inancının daima zinde tutulması gerekir. Zira müminler için en büyük yardım ve destek kaynağı Dünya hayatındaki sonuç ne olursa olsun Yüce Allah tarafından ahirette zafer ve mutlulukların kendileri için vaat edilmiş olmasıdır ki, gerçek muzafferiyet ve başarı da buna ulaşabilmektedir. Çünkü kalıcı olan ahiret hayatıdır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren